Sabahlar, sabahlar, sabahlar. Modern Sabahlar Başlıyor. 20 Ocak 2012 Cuma sabahında modern sabahlardan günaydın sevgili dinleyiciler. Yine buz gibi bir havada e, yayındayız biz. Aman dikkat edin dışarıda hava sıcaklığı sıfırın altında seyrediyor. E, önümüzdeki dakikalarda hava durumunu da ayrıntılı olarak konuşacağız ama bugün gündeme bomba e, gibi bir e, haber düştü. E, bütün gazetelerde e, hemen hemen var. Yani benim gözüme çarptı. E, bir açıklama geldi. Hasta değilim, ayaktayım, görevimin başındayım diye. E, ve işte Fahri'ye hoş geldiniz Fahri Bey stüdyomuza. Alalım <gülüyor> stüdyomu. Çok teşekkür ediyorum beni bilgilendirdiğin. E, gerçekten e, gazetelerin iç sayfalarında küçük küçük de olsa senin yaptığın bu açıklamalar evet ya. haber olmuş. O harfleri bir araya gidince kesip kesip bir araya getirince hakikaten benim açıklamalarımın çıkıyor olması. Sıfıkça gerçek biraz ama evet. E, öncelikle geçmiş olsun. Ya geçmiyor oktaycım. Haftada dört kere geçmiş olsun diyoruz sana yayında. Valla ee, 14 dört kere de desen gene de geçmiyor oktaycım. Bunu bir çare. Bak ben mesela dün geçmiş olsun dileklerini aldım. Ve bitirdim mevzuları. Toparladım. Evet. Aynen. Toparladım. E, ben bilemedim. Bilemedim. bilemedim bilemedim bilemedim Ama Çünkü iyi. gururum engel oldu, engel oldu gitme, gitme kal, kal diyemedim Gilemedim. Şimdi Her şey <gülüyor> anlamsız yarım kaldı aşkımız Akarken gözyaşlarım deli gibi e, zamansız, zamansız diyemedim şey. Diyemedim e, diyemedim, <gülüyor> diyemedim. <gülüyor> Ya bir şey soracağım Gururum engel oldu Gitme kal diyemedim Sizinle Sevgili dinleyiciler ne oluyor ya ile konuşurken birden Ege'nin sesi nasıl oldu falan filan diye Dinleyicilerimiz olabilir bu hafta içinde Biliyorsunuz e, Üç kişi bir araya gelinmedi Acaba modern sabahlarının üzerinde Bir büyü mü var e, Yoksa bunlar gerçekten yıllardır iki kişiydi de Üç kişi olarak mı gösteriyorlardı Kendilerini diyebilirsiniz e, Bakıyoruz Faiz, evet. Ee, ee, Ucuz set takıyorum, olay oluyor. Pali takıyorum, olay oluyor. Bir saniye, bu Abramovich takdidini Ege yapardı. Ee, o zaman bu Ege. Ama o zaman. Peki ya yani e, e, ben kendim askı taklidim var. Yoksa ben onu yapayım yoksa. Faiz ne bileyim yap işte bir şey yap burada. Senin şey taklidim var, onu yap ya. Ee, ne yapayım? Kopil mi başı takladın ya? yani e, şimdi şöyle tabii ki e, valla hoş geldiniz. Vallahi var, göz yaşartıcı. Çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten gözlerimiz yaşardı. Ee, Dinleyiciler de benim. Valla hakikaten ağlıyoruz, ağlıyoruz. Dünden sonra bugün böyle bakıyoruz, birbirimize sarılıyoruz, sokuluyoruz. Hani yavru kediler bir araya sokulurlar ya böyle. Sınmak için. Köpek köpek. Kedi de değil, köpek. Yavru köpekler vardı ya. Hani aç evet olurlar. Ha. Aç köpekler. Hem, aç köpek gibiler. Kokarlar, açlıktan kokarlar. Ağızları de... kokan Ağızları köpekler. Kokar. Beyaz hem... renklerimiz ne? Hani hani böyle şey çirkin. Böyle, çirkin, şu fiery kürkünün üstündeki şeyler de. <gülüyor> Ulan kürkle de yayın yaptırdılar ya bana. Ben sabah ne hayal ettim <gülüyor> biliyor musun? Keşke A takımı olsaydı programımızın adı. üstü stüdyosu gibi varillerin içinde ateş yaksaydık şurada ısınsaydık. Ama öyle. o zaman yazın ara vermek zorunda kalırdık. Nasıl olacak? Evet ya, o zaman da yazlıkçılar diye bir program yapardık. Heç Takımından yazlıkçılara geçiş. Nasıl hava sıcaklığı? En son sen geldin Ege. Onun arabası göstermiyordur ya. Yani benim arabam. Baktım da yani soğuk diyor. Genel ha olarak bu. çalıştı mı arabam? Arabam çalıştı. O zaman sıfır altında çalıştım. 20 derecenin üzerinde. Ama bizim evden ot diye gelene kadar bu arabanın hararet göstergesi var ya <gülüyor> o arabanın çalıştığını anlamadı. Öyle bir soğuk var dışarıda. <gülüyor> <gülüyor> Senin gibi aynı sorunu yaşayan pek çok dinleyicimiz de bugün bizlerle beraberdi. Gerçekten o hararet göstergesi ne işe yarıyordu? Ne zaman hareketlenecekti? Herkes bunun merakı içindeydi. Herkes zaten şey de yaptı. Biz eksi 18'i gördük dün. Eksi 19'u gördük. Eksi 21'i gördük. Daha ee, göreceğimiz var. Daha göreceğimiz var. Daha, daha değil. Daha bu başlangıç. Sıcak günler göreceğiz. Çocuklar demek isterdim ama yok yani Hadi ya sıcak denizlere göç edelim abi. Bu Ben şeyleri anlıyorum ya Rusları anlıyorum yani Bunların falan yıllarca dendi ya Bunlar sıcak denizlere inmek istiyorlar in, in, in, in, in. Tabii inmek istersin Sabah akşam bu soğuğa can mı dayanır ya Şu anda benim de megalo ideam o Boğazlar yoluyla sıcak denizlere açılmak Valla Boğaz Moğaz direkt maç girerim Hiç acımam yani Gönderin ya. Otobüs sik... biletine bakar ya. ya. Ben çıkıcı halledeyim. Alırız, bineriz otobüslerimize. Oh çok güzel. Mega, Megalo <gülüyor> Ya da isterseniz bilet daha yakın bir hamama, hamam tipi bir şey de gidebiliriz. Hamam herhalde şu anda vücudu çatlatabilecek sıcaklıkta evet, olan yani. bir yer. Ama Çünkü orada hamama değil. girmeden önce şey var ya bir tane böyle bir sofa var girişte. bafır bafır sofası hı -hı. bu. Buffer yeri diye geçer. Yani hamam e, görevlileri... <gülüyor> E, Bafır yeri diye şey yapmaz da bu dedikleri yer orası böyle daha. Ya davranışlı. tamam vişne soda içtiğimiz yeri demiyor musun? Hayır vişne soda oda da içiyor. Hamamda çıplak erkekler. <gülüyor> çıplak erkekler düşünürken içim kalkmamıştı da vişne soda <gülüyor> dediğiniz anda içim karktı. Vişne soda değil ya yanlış söyledin Fahir soda ayran. Ya o isteğe göre ya. Yani, yatıştı, içine... yatıştı mı için yoksa daha <gülüyor> mı? Katınca şu biraz, anda çok güzel oldu. <gülüyor> biraz yatıştırmıştır ayran. Ama ayranı kapalı diye düşün. Of. <gülüyor> Ve arada da ıpslatıp rahatlattığını düşün. Neyse canım yani o vücudu çatlatır hakikaten. İçerisi olmuş 25-30-40. Geçişli geçişli. Dışarısı geçişli mi? Geçişli hamam diye düşün sen onu. Yani Bırak kadar... hamamı şeyi bugün cuma olduğu için biraz bebe haberleri verelim mi? Ha. Verelim buyursunlar. Ya bugün biz cuma sohbetine gireriz diyordum. O kadar de yani hakikaten bugün o gün çok güzel haberler var. var. Güzel haberler var. Bakacağız önümüzdeki acele bakacağız. etme Fahir acele etme. Yavaş yavaş. Şimdi öncelikle bebe haberlerine geçiyoruz. Ee, La bebe köşesini başlatalım mı? Pardon yoksun. bebe haberlerine mi geçiyoruz? Gebe haberlerine mi geçiyoruz? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> oh, evet, Gülmenin ötesinde ellerimi apışaramla çıkarsam alkışlayacağım ama alkışlayamıyorum. <gülüyor> ne oldu? Bebe dedin bu yeni gebeler. Hamile, hamile ünlüler diye bir dosya açılmış bu sabah. Buyurun efendim. Evet. Ee, i̇kisi de hamile bir gazetedeki <gülüyor> haber. Fakat Adı, nasıl olur iki, ikizleri İkizleri de kucağına aldı. Bu da bir başka haber. Ee, i̇kizleri kucağına alan annemizi biliyorsunuz. Demimur. bakiye değil. Hayır iki, bebek, bebek. ikizler dediğim bebek. Anladım. Senin, i̇kiz bebekler. Senin <gülüyor> başka... Ay, son Tuğba 3. değil mi Tuğba? Trağ, büyük Bravo. Üstün. Trağ, Tuğba Büyüküstün. Ee, Tuğba Büyüküstün'ü ben böyle magazinden biliyorum ama oyuncu değil mi Tuğba Büyüküstün? Tabii, tabii. Muhteşem hangi... yüzyılda da oynamıştı hangisi olarak muhteşem yüzyıl mı oynamamıştı belki de bilmiyorum büyük üstü Beren saatten önce a yeni bir Türkiye yeni bir yüz kazanıyor. Kadın yüzü diye şey yapılan... Dediğimiz kız. ...oyuncumuz. Sonra Beren Saat. Galiba Gümüşteki yani, kız. Beren Saat'in mi? eskisi diyebilir miyiz? Evet. Öyle de demeyelim ya. Şimdi yeni bebekler oldu. Sütü bir şey olur. Doğru. Tebrik ediyoruz bir kere. Mutluluklar diliyoruz. Evet. Mutluluklar diliyoruz. Hadi bakalım. Gebeş olan kim? Gebeş olan iki ünlü e, iddia edilen daha doğrusu. Gebeş olduğu iddia edilen iki ünlü. Bunlardan bir tanesini biz aslında haftalardır yayınımızda konuşuyoruz. Tabii ki Angelina Jolie... Ancelino Jolie'nin Ancel neden bu kadar e, kafanın büyük olduğu ortaya çıktı. Kafadan sen... mı doğuracak? <gülüyor> Galiba yeni bir yöntem geçti. Bu Bak havuzda hangi. doğum falan Cezico, suda rahim... doğum bitti ya artık. Yani ee, rahimdeki çocuğu düşün. Ulan bir dönecek yer yok. Ya bazıları öyle. <gülüyor> Nasıl rahim la bu diye böyle. Kafadan, kafadan, kafadan <gülüyor> Ay ben böyle rahimde Daha ağzı bozuk çocuk olur mu ya rahimdeyken? Oluyor. Bazı Bazıları öyle kafadan doğuyor ya. Ancelino Hanım'a buradan şey sizi birisi zayıflık konusunda ikna etmiş de karnınızdaki bebeği düşünün biraz ona yer açın. Karnınızdaki kafa Kafadan çünkü yani. Çünkü... Kafadan doğum diye bir şey yok ya. ya hayır, ilk, var ilk, var zaten... ya niye yok. Angelina Jolie kaç kere doğurdu? 3 mü? 3 bu 4. 3 kere doğurdu. 7. çocuk ama 4. doğum olacak. Nereden Karışık olurdu? bir hesap ama. 3 evet, yani, tamam. kere doğurdu. E, e, daha bizim ülkemizde de var. Ebru Şallı da böyle doğurdu. Kafadan Ebru mı Tabii çocuk 3 kilo mu doğdu ama Ebru Şallı 2 kilo aldı mesela hamileliğin son dönemlerinde. Yani doğru, doğru. O, o tip mucizelere inanmalısın. Doğum mucizesi bu. Mucize mi? Zayıf anneden doğan çocuk diye şey olabilir. 2 kilo alıp 3 kilo çocuk doğuran anne yani. Öyle kendi şey. Kendine bir lider olabilir. Zayıf anneden doğdu. E, Angelina Jolie'nin hamile hmm. olduğu iddiaları var ve... Katherine Zeta Jones Ya bir onun diğer. asaplar bozuk değil miydi o bir hastaneye yattı asap bozukluğundan O Michael Douglas'tan ya Yok be sinirlerle açık oldu diye bunu bir kapattılardı ya İşte Michael Douglas sinirini bozdu ondan çıkar, sonra çıkar çıkmaz da gönlünü aldı <gülüyor> Bizim Michael bir de valla gönlünü nasıl alacağını çok iyi biliyor değil mi mı sıkıdır Evet İdolümüzdür kendisi Douglas, Kendisi idolümüz olur. Üçüncü çocuğu da oluyor. Ya bu Angelina Jolie ile Brad Pitt'in hmm, evet. ee, çocuklarını nasıl evet. kaldıracak dünya kaynakları ya? Evet, sömürüyorlar. Hatta sömürüyorlar. Valla yemin ediyorum somuruyorlar. Yemin çocuk oldu ya. Oğlum çocuk. bir çocuğun masrafını sen biliyorsun Ege. Evet. De ki iki çocuğun masrafını hayal edebilirsin belki. Bu, yani yedi sen çocuğun masrafının masrafı ne oldu. olacağını bana bir hesaplam kurban ol. Yedi olayım. katı değil, iki üstü yedi. Öyle düşünsün herhalde. Hadi ya, iki üzeri yedi mi olur? Evet. İki üzeri yedi de korkunç bir akşam. Ben burada hesaplamaya utanırım bir matematik. Hazıra daha dayanmaz. Brad Pitt seni tut, çifte tut, o tut, çifte tut. filmde <gülüyor> oynuyorum seni. 128 okta. 128 okta. Tamam işte 128 dur. Ne çıktı yani şimdi benim kafam karıştı. Yani normalin 128 katı olduğunu söylüyor. Katı Kat. katı sürekli. Evet. Ee, onun dışında e, magazin haberleri var. Ee, ay bakalım mı ya? Bakalım ay birazcık bakmayalım ya. ya bakmayalım ya. Ee, Hülya Abişar'ın yeni sevgilisi. Hülya Abişar'ın göbekli ona, sevgilisi. Saadettin Saran'dan sonra insan hiç gider de döner de bakar mı? Aa, hayır gözün aydın. Boş ver Hülya Abişar'ı. Bugün e, adını Feria koydum dizisinde Öpüşme bölümü. Of be öpüşme mi var? Ağızdan öpüşme oh var. Öp e, kapatır Rütü konu. Yok yok vardı ağızdan öpüşme. Rütü ağızdan öpüşmeyi kaldırabilecek bir şey mi ya? Ağız, Türk televizyonları kaldırdı canım. Vardı. Var ya şeyde öpüştü ağızdan bıyıklı şeyde oynayan Hakan neydi o? Bıyıklı Hakan Bey' adı Hakan. Hakan ne soyadını hatırlayalım. Onun Hakan bir sisi var ya. Evet. Orada da ağzları öpüşlü üstelik bıyıklı. Bıyıklı bıyıklı. Oyca aynı bıyıklı. Bıyıklı. Aynı bıyıklı. Adam sucuktaydı reklamda. O zaman da kapanmadı. Bıyığa karşı bir şey var mı? Bıyığa karşı de. bir sıkıntı yok hocam. Dans yüzünden dünyanın parasını ceza olarak ödüyor işte kanalımız. Ama orada bir öpüşme yani dans bir de sembolik bir şey. Bir takım şeyleri sembolik olarak anlatıyor. Öpüşme de sembolik yani bir durumdur. Yani o zaman Egeciğim sen de yani Sembollerle şey yapalım yani. Pardon Fahir Bu haftalık <gülüyor> evresinde virüsler sanırım beynime kadar intikal ettiler. Bu gelişti. Zaman zaman ele geçiriyorlar. Sence Fahir? Bak diziyi en yakın takip eden kişi sensin. Evet. Şimdi e, şeyle. arkadaşımız var ya. Burada Ankara'nın az... medarı iftarı Güntaç var. Azal Kaya. Güntarç evet. Şey o Feriha'da değil bu yeni dizim. Bu Yok cıkla. ya fer Feriha'dan şey yapıyorum ben ha, bahsediyorum. Kurma. Orada öpüşme ha. oldu altına takoz koyup öpüştürttüler hatta. Feriha öteki çocuğun adı neydi? Fikret. O, o, o çocuğun adı, adı neydi ya öteki? Ferru. O çocuğun adını bilemiyorum. Bir kere gardırobunu görmüştüm zayıf da bir gardırobu vardı. E, i̇şte o çocuk öpüşme evet. öp neden öpüştüler sence neden öpüştürdüler? Değer nasıl barışma öpüş? mi? Ne bileyim Böyle burada öpüşüm. fotoğraf var. Fotoğrafı anlattı anlatayım ama neden, nasıl, ne hissettiler onları Bunları bilmiyorum. Bilmiyor Bence hiç risk almasınlar o sahneyi kessinler. Rütük bu ara bir, bir şey herhalde soğuktan ne oldu? gezemiyorlar o zaman iyice kendine Ama şimdi <gülüyor> savunmasını yap, yapmış galiba Rütük'ün şeyine karşı. Ne, ne demiş? Yani neden öpüştürdünüz sorusunu? aft vardı. O da kıyaman falan. Sen bilmezsin aftın nasıl bir acı olduğunu bilirim bilmem. Nasıl biliyorum? O zaman ben de aft olayım da sen de gör diyerek orada aft diye alt zaten böyle aft arf, diye, yapışır, arf arf diye yapışır ve aftın oraya geçmesiyle okunur. okunur. Ee, yalan, dünya ve hayat devam ediyor dizlerine karşı yapılan bir hamle bu. Hamle dediğim ağızdan öpüşme. Ağızdan öpüşme. Biz ne? ağızdan öpüşme diyoruz diye Rütük bize uyarı Ülke olarak ne mi? hale geldik ya. Yani vallahi noktaya bak. Ay çok eğlenceli bir cizler. Boş ver bu gece adını fera koydu izleyelim. ağızdan öpüşeceklerdi. Gerçekten gösterecek mi hepsini? Hepsi ağızdan. Yok. Demek ki yalan dünyada ağızdan öpüşme yok bugün. Ya ağızdan. Yani o net. Ağızdan öpüşme diye ekran karşısında geçen birisi var mı ya? Vardır canım, Hepimiz var, geçtik. Artık. İnternet çağındayız artık. Milletin neresinden ya nasıl canım, öpüleceğini. Ben sana cevap, cevap vereyim. Biraz. Özel öpüş yöntemlerine göre siteler var. Bana burada site sarf ettirmeyin. E sene 1980'lerin başı Oktay. Hı -hı. Video çılgınlığını doya doya yaşadığımız yıllar giderdik abilerimiz olurdu videocu abilerimiz o abilerden yalvar yakar işte o öpüşmeli ağızdan öpüşmeli filmleri alırdık ama inanın o filmlerde bile bu kadar açık sahneler yoktu yani şimdi ben şöyle söyleyeyim. bu kadar ağızdan öpüşmüyordu bir ağızdan öpüşenlere bakalım bakarım ağızdan öpüşmüş mü diye bir, bir ağza bakarım bakarım ağız mı diye çünkü yani biz en son ben size söyleyeyim ekran karşısına geçtik bütün dünya olarak geçildi Ağzından öpüşecekler mi diye. En son kraliyet düğününde geçirmedi mi? Evet tamam canım onu. Ne zaman balkonda öpüşecekler kraliyet... ağzından öpüşecekler Affedersin, mi? Kraliyet orada af... çok affedersiniz bakın şey İn diyor. Getirelim. Orada bir yapıyor olsa da ben onu merakla beklerdim. çünkü Tabii canım. Insan merak ediyor. Bu kralı kraliçesi ya de tamam aynı işte bizim de gibi mi? Hani ben biliyorum o da sonuçta yani bir insan ama i̇nsan. gene de insanın kafasında soru işareti Hı, var. Geçim kul cool mu dedin ya? Sen orada bir şey der gibi bir şey diyeceksin. Ne? Ne? Bir saniye şuradan bir. Ben bazı şeyleri duymuyorum galiba. Ben de yayını. duymuyorum. <gülüyor> ya da Fahir duyuyor. Fahir duyuyor. Fahir kafasında oh, şu anda program başka tınlıyor. <gülüyor> Senin Ateş kaç şu anda? Var mı Ateş? Bakayım. Bakayım. Bir bak bakayım. Var vallahi şu anda var gibi duruyor. 38 kesim var. Neyse o zaman bak. Ne yapalım biliyor musun? Orada çok güzel şarkı var. Hangisi? Dunkipoy. boyu sil. Ranky boy, boy çakma çana altında zaz var onun. Beni şimdi Ay. sabah sabah küfrettirtme insanları kendimize. O, Zazı da geç. Zazı geç. Smoke var. Tamam, güzel Ha de iyi smoke'tu. Smoke olmasın ya. Smoke. Dursun, dursun smoke. Güzel. Bir şey söyleyeceğim. Biz ağzını öpüşme dedik ya birkaç kere. Evet. evet. Onun rötuş şey yapmasın diye terbiye birbirimiz... etmemiz gerekiyor mu şu anda? Biz birbirimizle öpüşürsek belki kapatır rötuşu. Saçmalama olur mu öyle bir Aa, şey? Oğlum zaten çok zor üçümüzün aynı ağzı öpüşmesi. Neredeyse imkansız hayır. Yani o konu hakkında sonucunda... ben girmek istemiyorum. Çok fazla da... ortada 3 ağız Mik var. Mikrofonla ayağı gibi bir şey değil ki bu. <gülüyor> mikrofon... Saca aya desen ayaklara koy üstüne saca aya adı üstüne la otur. <gülüyor> Ama <gülüyor> bu neyin üstüne neye oturacaksın yani? Olmaz. Mikrofonlar açıkken mi öpüşmemiz lazım. Mikrofonlar açık. Mikrofon olduğu hiçbir yerde öpüşmüyor O Ahlak diyorum. polisi. Dada öpüşülüyormuş. De o dediğim başka. Ha ahlak polisi. Devam ediyor mu? Yani tabi dizi gibi sordum muhtemelen. <gülüyor> <diye>. Ahlak polisi. <gülüyor> evet ya perçemde yazdılar <gülüyor> onu çok iyi. Ol hayır hayır yani var mı o, bir şey var mı o öyle bir birim var mı hala? Ahlak polisi diye bir masa yoktu herhalde ya. Ahlak polisi. Ahlak masası diye bir masa var mı? O bana bak var gibi geliyor. Var yani orada. bitik şey masası. biliyorum inanıyorsun Orada da. kimse mesela bacak bacak üstüne atmaz. Çocuklar reklamı. Kimse hocam. dirseklerini masaya koymaz böyle bilekler. Gölgü kurallarını uyarak. Günaydın. Günaydın, günaydın, ay, ay günaydın. Radyo türası modern sabahlar devam ediyor. Radyoların başındakileri bir kez daha günaydın diyelim. Sıcak günler dileyelim herkese ve devam edelim kaldığımız yerden neler oluyor, neler bitiyor dünyamızda. <gülüyor> Ya, işte. Biraz ısınalım da ondan sonra söyleyelim ya böyle zart diye olmuyor ki stüdyoya getirdiğimiz affedersiniz bu soba geldikçe daha mı soğuk oldu bana öyle geliyor. So enerji çekiyor bu sobalarda ben de onu şey belki biraz afif bir afif bir sıcaklık veriyor ama bereketi alıyor da diyorlar bir taraf. Çekiyor. O sobanın ben psikolojik olduğunu yani soba dediğimiz şeyin zoba aslında. zoba olduğunu bir kere daha furkulayayım doğrusunu söyleyelim. onun ben psikolojik bir etkisi olduğunu düşünüyorum ya. ya Isıtmasından daha çok bir görsel efekti var ya onun. Bir şey mi taktılar acaba araya. Ne mi? Ampul gibi ampul bir, şey, bir, bir şey. Ampul da. bir ampul. Şey. Evet. Aturunca evet. bir ampul. O da kendini ısıttığı kadarıyla. Civciv falan olsak güzel ısınırız da. Ya da haberci olsak. <gülüyor> Çok güzeldi zamanında o teknolojiler de kullanılmadı değil. Yani radyomuz bünyesinde ısınmak amaçlı neler neler kullanıldı ama. Neyse yani sonuçta bana bir bereketi alıyor, bir enerjim oldu Burası daha bir soğuk gelmeye başladı. Bunlar da benim kişisel sorunlarım. Bunları da paylaştığımıza göre devam edelim. <gülüyor> Evet sevgili dinleyiciler gerçekten şöyle bakıyoruz Hızlıca bir bakalım Playboy'dan sonra Bond'a soyunacak onu geçelim Neye soyunacak? Bond'a Bond'a Bond ne ya? James Bond Bond filmlerinin unutulmaz Utulmaz yönetmeni diye geçer Ki? İlk önce Playboy'a soyunmuş şimdi de Bond'da mı soyunacak? Bond'da soyunacak demişler Hı. Ağızdan öpüşecek mi? Bizim Bakayım bir dakika çünkü ya. uçtu Ben hiç Bond'da ağızdan öpüşmedim Tam milletin orası burası görünüyor ama Bond dedin sen adam mı çanta mı? Adam mı diyorsun? Adamdan bahsediyorum. Bakayım burada çanta galiba. Önce adama bakarım. Casuz mu diye sonra çantaya bakak <gülüyor> Bot mu diye. Onun dışında bekarlara müjde diye bir... Ee... Bekarlara müjdeyi ben çok severim. Çünkü bekarları ayrıca severim. Bekar erkekler. Değil mi? Bekar erkek, kadın, evli, e, evli çok yaşamıyor diye arayın, bir araştırma sonucu var. Aleykülmesene ne Fahir'in sevgi cetvelinden yeni şeyleri öğrenseydi? Kimi daha bir, birim vermiyorsun ya Fahir, onun kafa karışıyor. Dört diyorum kendilerine. Yani, birim, birim, birim. birim. Yani hayır. birim. Yani bekarları severim hakikaten yani bekarlar candır onları hep ilgi alaka görmelidir toplum tarafından dışlanamazlar. da. Tabii, ki, tabii hiç öyle bir şey yok. Hiç. hiç öyle bir şey yok. Bak işte güzel bir haber var. Bak. Ne? E, daha doğrusu yani araştırma sonucu bu bilimsel bir araştırma. Ee, evliliğin ömrü 8 yıl uzattığına dair iddialar tamamen yalanmış. E tabi canım o kadar gelinlikçi bilmem neci beyaz eşyacı neyle geçinecek bu tür haberleri yaptırıyorlar. Bak ben sana söyleyeyim, o bayiler toplantısı dedikleri şeyde bu tür kararlar alınıyor. Oğlum böyle evliliği falan yapalım böyle biraz daha cazip hale getirelim. Gelinlik fiyatları hazır düşmüşken. Hazırdı. Cart diye mesela herkes diyor ki herkes kaç tane mesela gelinlikçi var dünyada. 7-8 tane. 7-8 tane. Diyor ki arkadaş biz binalı lira verelim böyle bir araştırma yapalım. Tak veriyorlar parayı çat yaptırıyorlar. Ben Sonuçları yani da manipüle ediyorlar. Tabii sonra. canım o etkiliyorlar ya. O koca koca binalarda paket düğün paketçisi diye geçiyor ya. Nasıl oluyor abi? Nasıl oluyor? O i̇şte o tip, o tip ya. toplantıların yapıldığı yerler oralar işte. Niye diyor? Mesela tebessüm şehrinde var bildiğim kadarıyla benim tamam. bir iki tane. O, o, o tebessüm patiçiler. şehrinde nereden geldiğini Yuba en son çözüldü biliyorsunuz değil mi? Çözüldü mü? Google'dan yukarıdan bakınca pursakların şekli böyle smiley face dedikleri İngilizce. Rus, Rusya'ya doğru bir gülen surat mıymış? Evet, Rusya'ya doğru dönmüş böyle yan Allah, yatmış görmemiş. bir kafa. Böyle Allah Allah ya. Ama Çok yani görmemiş. belli Mona Lisa'nın gülümsemesi gibi. He, anladın mı? Yani gül... Gülür, gül, gül, güler gülmez. Güler kendi bir yandan da anladın. Anlamadım. Falan. Kafanı sallıyorsun sadece. Ne bileyim herkes bir şey... Ağlıyor değil. mu demek istiyorsun? Gülerken aynı zamanda ağlıyormuştu. Mona Lisa şehri Pursaklar. Tabii. Ya yani otursun o... bence bakın karıştırmayalım hiç onu. Tebessüm şehri güzel oturdu. Sen nereden söylüyorsun bu Google'dan bakmışlar ya. Google'dan bakmış. Google'dan ben de Google'dan bakalınca... Google'dan Pursaklar diye bir şey... Kızıkıyorum. Arayalım buyurun. Bir dakika bak. <gülüyor> Google'dan Pursaklar diye bakınca... Bilgisayar... Pursaklar... Şekli... Pursaklar... Yalnız şey yapacaksın onu. Kesme işareti... ...ve tebessüm yazacaksın. şimdi. Bak, o zaman tam sınırları o zaman çıkıyor. Şimdi o yol var ya yol. Tamam. O yol dikkat edersen hep kavisli. Ama... Herkes gülümsesini. Hayır bak öyle gülümsesi değil. Limansı bak. şehir fursaklar da diyeyim. <gülüyor> hayır hayır. Sırf kavisten gidiyorsun. Ama şimdi bak hayır. Tam böyle tek bir kavis olsa... ...hadi ya üzgün şey olacak ya bir... ...ama böyle... Bir gidiyor öyle iniyor bir çıkıyor bir... Yani Fahir'in dediği şu seçimden önce pursaklar seçimden, seçimden sonra pursaklar. pursaklar. Hayat boyu yani hayatta böyle e, ağladığımız güldüğümüz yani her yani duyguyu yaşadığımız yani bir şey. Şihr. Hayat şehri pursaklar Tabii. o zaman. Ya ben onu tamam hadi yani bakınca öyle gülen surat oluyor da yani niye <gülüyor> Rusya'ya doğru ben onu anlamadım. Ben de bilmiyorum abi sonuçta herhalde. Bir de nasıl yani? Abi aynı hani... şey bir tane daha bir olay var da onu sonra anlatırım. Ona da anlatsana Fahir'i. O Opti ile alakalı onu sonra anlatırım ben zaten Tamam <gülüyor> ve Fursaklar'da ben şöyle bir şey bir buldun mu Ege? Bak, Sen bak. buluncaya kadar bir bilgi daha vereyim. Yapılan bütün binalar bu e, gülümseyen yüzü bozmayacak şekilde yapılıyormuş. Tabii onu yoğunlaş, şey yapacak şekilde. Bak gördün mü Ege gülümseyen. Kadın, Aynı yüz, kadın yüzü mü erkek yüzü mü? Belli bak, mi? Iyi. Kuzeyden bakınca kadın, güneyden, güneyden bakınca, bakınca kadınca... erkek. Ne lan, ne, ne bir, lan mı? mı? <gülüyor> Şehir işte bu gö gördüğümüz güzel. Oğlum saçmalama. Bir, lan. Bir, bir, bir, bir düzgün ben bak. bir yakınlaştırma. O mı? sol taraftaki şeyi kapat çarpıya bas sol tarafta açılan bak, bak, şey. Bak bak bak şu kafası ha, tamam mı? Evet. Bak o ne? <gülüyor> Aşağı gel beri, Aha, beri yana gel biraz. Sanki şey gibi kafası göründü tamam gerçekleşiyor şu an. Hiç anda. mi ultrasona bakmadın Ege? Aynı ultrason gibi mantığında düşün bunu. Bak evet. burası neresi? neresi? Bak. Orası kafası. Biraz yukarı çık, orası değil falan. Oğlum ya. bir saniye. Biraz bak, yukarı çık. Tebessüm ha. şehri, ha nasıl ha, oldu? İşte bak orası, tamam. Orada güzelce bir öf. Biraz aşağısı. Kaşı oraya. Orayı şimdi. da kaşı, kaşı. Oh evet. <gülüyor> evet gerçekten tebessümmüş. <gülüyor> tebessüm değil mi? Nereden geldik pekarlara müjdeden tebessüm? Ne bileyim porsaklarda sen dün paketliği vardın, herhalde oradan geldik. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Valla meteoroloji genel müdürlüğünün internet sitesi saat 8 itibariyle Ankara sıcaklığını eksi 20 olarak gösteriyor ama sağ olsunlar Allah razı olsun ben onu diyelim. gördüm internette ondan başka da bir şey görmek istemiyorum o eksi 20 de donmuş kalmış olabilir mi ekran oğlum, çünkü şey belli normal. sıcaklıklarda donar kızı niye da donar. okula gönderdik onu düşünüyorum ben gönderdiniz mi? Gönderdik. oğlum deli misiniz siz Bak çok mantıklı bir soru sordu. Ver, Ver bakalım bir cevap. Bugün daha da ısınacak Bugün karne günü onardı. değil mi bu arada? Bugün karne günü Aa, çocuklar. Bugün karne... karne günü ya hiç yok mu uzman falan karne tavsiyesi? Yani hepsi veren... biliyormuş ya ne karne tavsiyesi hepsi hepsinden daha iyi biliyor. Çocuklar zaten şey farkında bizim üstümüze gelmemeleri gerektiğini bizden iyi biliyorlar sanırım. <gülüyor> Yoksa yapacağımız psikolojik sorunlarla onları. <gülüyor> delletebiliriz. Yani. Sabahlar <gülüyor> Bugün e, hangi film gösterime giriyor? Aman, Aman. kesikleri birleştir kesikleri, kesikleri birleştir, birleştir kesikleri birleştir. Şş, hadi güzel bir öğle seansı. Öğle seansı mı? Gündüz korkusu. Gündüz korkusu izleyeceğim. Geceyi hesabı çıkardım. Ben evde yalnızım ya. Ben herhalde sinemam evet, gelsin ondan sonra izleyeceğim. O film. Hani çok seviyordum ben korku filmini. <gülüyor> çok seviyorum mi? tamam. Çok, se çok seviyorum da. Tamam o, ben gelirim sana. Ondan sonra yani filmden sonra <gülüyor> tatile falan ben, gitmem ben lazım. Ben gelirim sana, sana. Ya ben gelirim sana diyorum ya işte ya. Akşam sende kalmaya gelirim yatıya O zaman hiç izlemeye gerek yok <gülüyor> filmi. Ege sen de gelsene. Benim misafirim geliyor. Ya oğlum bekarlar toplanacağız öyle düşün ya. Yani dedim <gülüyor> hani kesikleri birleştir. Sevgi dinleyicilerimize Beni de söylüyorum filmden sonra. Ya biz ne korkutacağız oğlum? Bir, biz bir beraber olur. Bir beraber dediğim beraber olursak bize hiçbir şey olmaz diye düşünüyorum. Buyurun beraber olsun. Hep beraber olsun. Ee, Neyse, o neydi adam, filmin Allah. adı? <gülüyor> <gülüyor> filmin adı neydi ya? Filmin adını unuttum. İçimdeki şeytan. İçim İçimdeki mi? şeytan. Sevgili dinleyiciler bir korkunç bir korkunç, bir korkunç film, film. ama. Korkudan zevk alan ben varsa. Mesela çocuğunuzdan tikseniyorsunuz. Aylardır yıllardır size gıcık gıcık ediyor. Götürün filme. Bak bakalım bir daha yapıyor mu? Bak bakalım bir daha yapıyor mu? Hakikaten. Başka hiçbir şey yapamıyor da olabilir o filmden sonra. Mesela yani... gıcık olduğunuz bir arkadaşınız var. Ya hiç o kadar korkunç değil aslında Sonu falan. Sonu o kadar şey değilmiş. Değilmiş çok rahat ya yani çok eğleneceğiz. Sonu bazı insanları huzursuz etmiş. Ha, öyle götüreceksin. O var ya of bir intikam bir intikam. İntikaman. Benim korktuğum sonlardan mı acaba başka türlü bir son mu çok merak ettim. Yani Bil, o... Bitmeyen sondur netleşmemiş son. Yorumlar vardı bu, bu son bu filmle yakışmadı falan gibi. Hadi ya. <gülüyor> yani benim korktuğum son şey biliyorsunuz en son bir şeyin oynaması tekrar. Senin o korku. İşte çözüldü zannedirken kıp kıp kıp kıp yapılması. Benim de korkum işte orada bir yan karakterlerinden birinin şöyle kameraya bakması. Şeyde vardı hatırlıyorsanız Neydi? renkte hani kızın cesedini kuyuda buluyorlardı. Hı hı. Gömüyorlardı. Şimdi normal olarak biliyorsunuz ki eğer bir ceset huzursuzluk yaratıyorsa yani daha doğrusu bir bedenin kalıntıları başka bir yere gömüldüyse onun hayaleti tabii ki etrafa huzursuzluk veriyor. Bu onun en doğal hakkı, hakkı. benim anladığım kadarıyla. Tabii ki. haklarından biri. Onu defin <gülüyor> İşlemlerinden sonra hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor ama ringde mesela her şey çözüldü zannederken televizyonun içinden ıslak ıslak çıkmıştı. Nasıl patlamıyor? Ben onu Nasıl anlamıyorum huzursuz yani. olmuştum? Kardeşim gömdük daha ne yapacağız ya? Gömdük artık <gülüyor> yani. Yakın. Yakın kardeşim. Yakın. Yakın, çözüm yok. Yakın. Kireç kuyusuna atalım kesin. Ya nasıl? çözüm olsun ben değil bence. Beton ringin... dökün çıkacak bir şey olmasın ya. Zingin bize anlattığı şeylerden biridir o. Yani o şehir efsanesidir o. Banyodan sonra televizyonun yanına yaklaşmayın. sus sıçrarsa patlar. ...öyle bir şey yokmuş... ...ıslak ıslak televizyondan çıkıyor daha hani ne... ...keşke şey patlasaydı televizyon... Patlasaydı. ...bir de... ...ringi ben izledikten sonra hep şeyi düşündüm... ...yani bazen de birileri... ...zaten filmi onun üstündeydi... ...bazı hayın oluyor gerçekten hayın oluyor... ...yani onun öyle gömülmesi öldürülmesi falan değil... ...bu zaten hayınmış... Hayın olduğu için gömmüşler zaten öyle. Sen en çok orada mı korktunuz ringde? Ben ringde orada korktum çünkü orada benim elimden bütün silahlarım alındı. Ben hep kendi kendime şey düşündüm. Birisi bana musallat olsun bir hayalet falan. Ben bunun kemiğini bulurum. Gömerim huzura erer beni de bırakır diye düşünüyordum. Onun da çare olmadığı orada ortaya çıktı. Onun çaresi yok. Ege'cim onun çaresi var aslında. Ringte kaseti çoğaltılıyordu. Onun çoğaltı çaresi diyordum. var. Hatırlıyorsun. Öyle kaset evet, çoğaltarak kaset çare bulunmaz. Ve şimdi bu son çıkan sopa yasalarından sonra korsana girer diye onu da yapamayacaksın. Bir tarafta ring, bir tarafta korsan kasetçilik. Hadi, Hadi bakalım. Buyur, buyur buradan yak. Ringe gider, affedersin korsana gider. Hangisine gider? Para vereceksin o zaman. Michael Jackson'ın bir şarkı Okudunuz mu onu? Neymiş? Michael Jackson'ın bir şarkısının bu yasa çıkarsa sopa yasası... Sopa. Sopa. Ee, oku yazılır sopa okunur 5 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalıyor musun Michael Jackson'ı öldüren doktordan 1 yıl fazla diyor <gülüyor> Michael'ı <gülüyor> esas şimdi öldürdüler şarkısını yükledi. O kadar kişiyi aynı anda mahpus edecek bir şey var mı teknoloji var mı teşekkürler lütfen O kadar kişi olmayabilir işte bu yasa çıktıktan sonra falan. Mesela herkes biraz, biraz azalırsa yaparlar Mesela aynı anda 100 bin kişi yaptı bin. iyi rakam bence iyi rakam ülke başına 100 bin iyi İyi. İyi, iyi, iyi evet iyi güzel yani, Nereye gibi. varacaksın diye bekliyorum yani 100 bin kişi Rakamlarla hukuk <gülüyor> 100, <gülüyor> 100, 100 bin normal. kişiye 5 Yüz, yıl yüzdelerle ne olur diğer, Bak, yüzdelerle yıl verirsen ne oldu sana 500 bin yıl et Ettim mi Oktay? 100 kişiye. Toplarsak mı Fahir? 100 Etti. kişiye 5'er yıl mı Fahir hukuk anlayışına göre? Bir kişiye 500 yıl mı? Mesela? Niye canım bizde var işte 397 yıl istemişler İzmir Belediye Başkanı'na. 397 yıl. <gülüyor> 397. Valla bence yani daha böyle 500 bin yıl falan gibi böyle bir şeyler olsun ya yani. <gülüyor> 397 yılda ağırlaştırılmış mi? müebbet arasında ne tip bir fark var da öyle bir üst üste mi biniyor 397 oluyor? Mesela top, top, 100 yıl, 112'de buradan Yekün, Yekün 397 tutuyor falan diye bir toplama işte ağırlaştırılmış müebbette ki ne tek karar mı var? Hmm, ne? Ne, ne farkı var onun ikisinin? Oğlum, ya bir umut mu var 397'ye çarptırılan adamın o kadar yaşayabilir? olduğu zaman aynı suçtan yani benzer suçlardan ayrı ayrı cezalar alınıyor da ağırlaştırılmış mü, müebbet galiba bir suçu çok büyük bir suç olarak görüldüğü zaman. Tek, tek suç tek üzerinden veriliyor. 1997 birkaç suçlu tokam olur. binlerce yıl yaşa çıkaman diyor. Orada sistem sana çıkaman diyor. Belli bir yılı geçtikten sonra bunu ağırlaştırılmış müebbete çeviriyoruz gibi bir şey yok mu? Ne malum benim 397? Sen şey mi istiyorsun? Hukuk paketleri mi? <gülüyor> ya, ağırlaştırılmış müebbet ve bin mesaj mı? Benim gibi. istediğim adil her bir hukuk. Yöne, her yöne bin mesaj. <gülüyor> Bakayım. Ee, <gülüyor> Bakayım Oktay. <gülüyor> İçimdeki şeytan 1989 yılında acil yardım hattı ee, Maria o yok zira ben şimdi o filmde ona bir takıldım. Yani bu bir filmin devamı değil, değil mi? Değil, hayır şeyden... İşte bak, anlatıyorum. Öyle başlıyor, tamam. Ee, bu arada içimdeki şeytan filmini izleyeceğim ben hiçbir şey öğrenmek istemiyorum diyenler şu anda gerçi... şu anda radyolarını kapatsınlar kapatsın gerçi ne kadar şey öğrenebilirler bu cümlelerden bilmiyorum ama. Filmi izleyeceğim diyenler kapatsın. Ben huzur içinde bir gün geçirmek istiyorum. Beni korkutmayın sabahtan diyenler kapatsın. Onlar radyosunda. Bundan sonra olur. ömrümü çok rahat huzurlu geçirmek istiyorum. Sevdiklerimle bir arada olmak. Gece başımı yastığa koyar, huzur olmaz, içinde uyuyayım. Uyuyayım istiyorum. Diyenler kapatsın. Ama yok ve başındaki 3 dakikaya anlatıyor bu cümleler. E tamam daha ne olsun? Daha Baş ne olsun? Ev gergin şeyler orada oluyor zaten. Yıl 1989. Telefon çalar. Buyurun Acil Yardım Hattı. Var. Merhaba. <gülüyor> İyi günler. Acil Yardım Hattı mı? Buyurun Acil Yardım Hattı. Ne e, kadar? Bize iki acil yardım, iki de ayran. Benimkine soğan koymasınlar. <gülüyor> biri, soğansız soğansız, biri soğansız olacak. Ayranlardan <gülüyor> biri soğansız olacak. Soğansız, soğansız. Ayran kapalı. İçecek bir şey anır <gülüyor> Ben yeni başladım da bu işe Ayran dışında başka bir işecek ister misiniz Teşekkür ederim Bazı müşterilerimiz öyle istiyor Tam, tam kapatırken içeriye şey hediyesi sen Lavasiki Ne oluyor? adresi alayım Adres mezarlık Mezarlık başı <gülüyor> İşte tam bu telefon konuşması sırasında Ay mezarlık başında İzmir'de o kadar güzel çorbacı var ki ne? Yani oradaysan zaten çorbacıdan söylersin acil. Ege, şurada bir var. filmden bahsediyoruz. Tamamdır? Çorbacı diyorsun, şey ya diyorsun sen ya. Biraz iz... ha? Cık. Filme gel. 1989 yılı. Biraz şey ya, bu neşelendi bu parça ya. Cık. Bu mu neşe bir korkacağız oldu, da şey ha? yapıyorsunuz. Neşeye bak. <gülüyor> 1990 yılı. Bir yıl mı geçti? <gülüyor> Dinleyenler belli oldu. Baştan alıyorum. 1989 yılı. Aha bir yıl önce denildim. Acil yardım attı Maria Rossi'den 3 kişiyi vahşice öldürüldüğünü belirten bir çağrı alır. Acil yardım attı mı? Ee, i̇yi günler ben 3 kişiyi vahşice öldürdüm. Ee, ne yapılması gerekiyorsa bundan sonrası sizin işiniz. Bundan tam... O, yalnız o konuşma böyle. 3 kişiyi öldürdüm. Neredesiniz abi? Üç kişiyi öldürdüm. Neredesiniz hanımefendi? Üç kişiyi öldürdüm. Çat. Du, du, du, du. O türlülerin telefon kış yakası diyor. O 80... <gülüyor> <gülüyor> 89'da kaset olarak dolaşıyordu. Canım diyormuş bir, tanesi, bir tanesine. <gülüyor> bu telefon konuşmasından tam 20 yıl sonra... ...kızı Isabella... <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> ...o gece olanların peşine düşer. 20 yıl neredeydi bu kız? 89, 2009 evet Anasının akıl hastası mı yoksa kötü ruhlar tarafından mı ele geçirildiğini öğrenmek için Ah anam kötü ruhlar ele mi geçirdi yoksa kafayı mıydi bu kadın ne oldu hiç böyle değildi Annesinin kilit altında tutulduğu cezadan muaf akıl hastalarının yattığı İtalya'daki Santrino Hastanesi'ne gider Hastanemizde cezadan muvaffaklı hastalar yatar. Buyurun bakın deli, deli, manyak ruh hastası. <gülüyor> Bu da ruh hastası. <gülüyor> Bu da psikopat. Isabelle olarak bir şeyler söyle. Hmm. Hastaneye gittin danışmada çok Egeman. güzel gerçekten. Ee... SGK geçerli mi de bir şey de o, o tip sorular soru. <gülüyor> Benim özel sigortam var. Benim özel sigortam yok. Yalnızca SGK'm var. Acaba ekstra bir ücret... Veriyor muyuz yoksa... Yüzde on alıyoruz. Yüzde ruh hastalığınıza göre. Anladım. İşte bu kadar. Yani gördüğünüz gibi sevgili dinleyiciler çok korkunç maceralar. Isabella'nın korkunç maceralarını anlatan e, içindeki Aslında şeytan. Annesinin Bey... hikayesini arayan bir genç kız. Annesinin belki de yolundan mı Gidecek yoksa kendine hı, yeni, Kendi bir, yeni bir yolu, e, yolu mu Yol çizecek yoksa Bütün yollar e, Isabella'ya mı Çıkacak Isabella Hayır flash haber takdidi yapıyorsun şu anda <gülüyor> Flash bir spiker'i takdidi diyor <gülüyor> Flash bir spiker'i miyim Yoksa Ee Sıradan bir vatandaş Sihilim, mı? Dinleyicilerimiz <gülüyor> kaşlarını görebilsin Faiz. Ah o kaşlar, o kaşlardan var, ya, yemin edip şu kürkümdekinden fazla kıl var kaşımda. Yani <gülüyor> hepimize gurur verdi Faiz bu. Gurur verdim, onandım. Modern sabahlar, Modern sabahlar devam ediyor. Radyoların başındakilere bir kez daha günaydın diyelim ve maceraya dönelim buyursunlar efendim. Şimdi hemen bir maceramız var. İsterseniz bu maceramıza atılmadan önce... Buyurun Fahir Bey. Atılalım bence durduğumuz kabahat. Hiç, hiç durmadan atlayalım diyor Oktay Bey. Evet, tabii Çünkü bir maceraya atılmadan iki yöntem var. Ya duracaksın, düşünce Maceranın sana gelmesini bekleyeceksin. Veyahut da direkt içine atlayacaksın ki bu maceramızda da e, içine atlamayı tercih ediyoruz. Macerasızsanız macerasızsınız diyebilir miyiz? Macerasızsanız macera Sizsiniz. Ha, SBS Esprisi için öyle tabii, tabii. doğru. Bak. Şimdi gelir testi konusunda bir e, vatandaşları, bir İzmir e, Şube Denetim Kurulu üyesi bazı soruları rahatsız olmuş bu sorular. testi oldu? Gel gelir testi konusu. Test. İzmir anladım da ne testi olduğunu anlayamadım <gülüyor> Gelir testi. Ben onu şey yapayım. E, Gel test. Gel test. E, Gel test. Tes. Çok güzel. 70 soru var, tamam mı? <gülüyor> Şimdi evet. bu 70 hızlı sonradan... vaktimiz yok o kadar cevaplayamayız Faizli. Ya özgürüz diyor hocam. Evet e, gerçekten ben de rahatsız edici buldum e, birkaç tanesini soralım isterseniz. Sorumuz A e, sorumuz şu A diyerek başlamıyoruz tabii. Bisiklardan başlayacak değil. Geri zekalı mıyız biz şıklardan başla. Bu beni rencide etmişler. Bisikliden başlayabilir miyiz? Mesela o da bir, o da bir bu... yöntem olabilir Faizli. Evet test tekniği. Evde ısınmada hangi kaynağı kullanıyorsunuz? Doğal kaynak. <gülüyor> Doğal kaynaklarımız diyor. Organik kaynak. Organik kaynak derken hocam. Ezet yapıyor işte. <gülüyor> Zaten şıkları saymadım ben bir saniye. He, say o zaman. A. Tüp gaz. B. Elektricity. Değil. <gülüyor> Ulan ne güzel iki sınavı birden yapıyorlar hem yapancı değil. <gülüyor> Elektricity ne olabilir ya? <gülüyor> bir tanesi orada harılalım yazıyor. Onun sesinden öbürü de siniri bozulmuş. <gülüyor> ne Elektricity. <gülüyor> <gülüyor> elektrik. <bir küçük>, elektriği <gülüyor> seçeni çok merak ediyorum. Ne, ne tip bir şey diye tezek, ee, tezek ee, de odun ben tezek yakmayı düşünebiliyorum. O kadar üşüyorum. Yani çünkü biz ben şu anda alırken, evet. Neden bize hayat bilgisi dersinde tezek uzun uzun öğretti. <gülüyor> i̇şte yani evetim sistemim. Samanla affedersiniz neyi karıştırıyordu? İşte hayvan fışkısını Fışkısını. karıştırdı. Karıştır. Ama onun bir de şöyle bir tarifi vardı kuruması için. Şey, duvarlara atıyorsun ya o da bir yalıtım sağlıyordu. duvarlara ne atıyorsun ya? Manyak mısın oğlum sen niye <gülüyor> duvarları atıyorsun? Ders de öğrettiler. Duvarları <gülüyor> niye atıyorsun <oğlum? gülüyor> Onları yerlerde kurutuyorsun lan. Duvarda da kurutuyorsun. Duvarda <gülüyor> niye kurutuyorsun oğlum? <gülüyor> manyak mısın sen? Ruhansızı mı? Bu yeri sapıkça. Yalıtım Hem fazla güneş gören yere koyuyorsun da duvarlara fırlatıyorsun yani... diye ayrı bir fantazi dünyası olduğunu ben şey yapıyorum. Yani onu bir güzel şekiller yapıp duvara fırlatıyorsun böyle. Hem stresini alıyor. Hayır şimdi onu dediyiz. yalıtım dedik. da yapıyordu. Hayır, ben hayır. onu düşünüyorum yalıtım mı evet Öyle bir şey yok. Güzel bir yalıtım yapacağım efendim. Evet. <gülüyor> Ney lan? lan. <Tezeyle. gülüyor> Zaten ilk yalıtım malzemesi tezekte Sonra bu izocamlar falanlar filanlar sonradan çıktı tabii. Efendim devam edelim. O reklamı ben hatırlıyorum. Kapıcı. Bunun <gülüyor> dört bir köşesine bırakıyordu. Soğuk soğu, soğuk gelip... Yalnız kapanmamış, e, faaliyetini kapatmamış şirketlerin markalarını yayında konuşacağız. Mesela bugün konuşabileceğimiz markalardan biri Kodak. Kodak. Kodak hakkında konuşacaksınız konuşun. Çünkü neden? Gitti gidiyor yani. Şunun şurasında ne kaldı? <gülüyor> Doğru. O yani. yüzden evet buyurun Fahir Bey. Devam ediyoruz. İkinci sorumuz. Evet. Evde yemek pişirmede hangi kaynağı kullanıyorsunuz? Tezek. <gülüyor> Organik yine yani aynı ben cevabı vereceğim. Egeciğim ben tekrar seçenekleri özelim. alayım. Bütan diyebilir miyim ben? E bütan gaz evet doğru. Var mı? A bütan gaz. B mogaz diye bir şey var. <gülüyor> bana da saçma geldi öyle çünkü. Marka gibi geldi bana da bilmiyorum tabii. C electricity her zaman olduğu gibi. Electricity. Elektrik. Gene. Tezek. Aynı. E odun ve veya kömür ya yani yani hem odun var. hem kömür. Mesela zeytinyağlılarda odun kullanıyorum da. Az yemeklerde evet, kömür, kömür kullanıyorum, kullanıyorum. Evet. mesela. Mesela biz döneri odun ateşinde yapıyoruz. Kömür ateşinde yapıyoruz. Odunda da ama yaptığımız şeyler oluyor. zeytinyağlı taze fasulyeyi nerede yapıyoruz? odun, da, odun çok, ateşinde. Odunda iyi gider. Evet. Bütün seçenekler her soruda aynı mı? Ya işte bunlar şey işte adam o yüzden A diye başladı gelir işte. testi konusu da buyurmuş yani ha, yani bu ayıptır ya böyle insanların. biraz sondaki sorulara şey örnek versene falan sondaki sorular bir sen çünkü her zaman aynı sorular tezek mi Nedir evet yani? ya yani işte evde yemek pişirmede tezek bu yani şimdi sen elinde kullan Ben belki durumu var ama ben şey yapıyorum tezek kullanıyorum. sana ne sağ mı soracağım afedersin tadı ayrı olur ya yani. şimdi çünkü... bakıyoruz bir dolu restoranda odun ateşinde bir şeyler Bilmem yaptıklarını ne, söylüyor yani kömür ateşinde başka bir Ha. şeyler. Her şeyin tadı ayrı. Bunların yok mu doğalgazı? Var. Var. Ama onun da ayrı bir tadı var. Ateş o ayrı olanın tadı ayrı olur zaten. Ne Hayır, kadar oktay. güzel. Ne güzel söyledin ya. Türkiye Restorancılar Birliği'nin girişinin kapısının şeyinde. Bu yazar ya. Üst tarafında. Üst tarafının ya yazar. Yapsam falan. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> başka başka soru soruyor. Yok ya. Lan başka soru. Gözüm soru seçmiyor, görmüyorum. Yok küçük kağıt parçasını kesip oraya basmışlar. Görmüyorum diyorum yani. Görmüyorum. Görmiyor. Sevgi dinici. görmüyor. Sevgili Sevgili siz olsanız siz de göremezsiniz. Hatta göremez yani. Ben göremiyorsam sen hakikaten hiç göremezsin gözlerin. Hiçbir şeyi bu... göremezsin testleri. Evet çok Madem öyle çok. <gülüyor> Vallahi elimi apış adamdan çıkarmak <gülüyor> zorunda kaldım. Bir dakika yani. ya. Dur, dur. Oktay böyle combo verdi ya, saat, bak combo mu? Allah Allah kombo. Allah. Aa, aa. Aptı Levent Kırca. Levent Kırca tekrar başlıyor. Haberiniz var mı? Olacak o kadar yeniden başlıyor. Ay ay Olacak yani. o kadarlar bitmez. Bitmez oğlum o. Beklediğimiz... O kadar çok yeniden alacağım. başladı ki stüdyoda şaşırmıyor kimse. Nerede başlıyor? Başlasın. Ee, şu anda kanalın ismini hatırlamıyorum. Bir ya. de o dünya mı yoksa? Hayır değil ya. Ee, evet. Dumansı Sabah Sağası kaç yaşında? 4. Tebrik ederim dumansız havay yasası daha doğrusu kabul edildi 4 yıl olmuş nasıl 4 yıl oldu ya Bu... oldu ya baya oldu yani iki. ondan önce bir 4 yıl var Doğru. Ee, tütün kullanımının 2 yıldan 2 yılda %15 oranında azaldığı ve acil hastalık başvurularında %20 oranında düştüğünü söylemişler çok güzel Demek daha ediyoruz. da azalacağını umuyoruz diyelim. Hı hı, ondan sonra... Gerçi bir haber daha vardı. Çocuklarda gençlerle sigaraya başlama oranı yüzde elli yani iki gençten bir tanesi sigarayı yakıyor gibi bir rakam da vardı. Demek evet, eskiden daha mı yüksekti? Bir tanesi... İki gençlerin ikisi de mi yakıyordu? Bir tanesi paket alıyordu. Diğer ben paket de arada içiyorum diyordu eskiden. Galiba biraz azaldı o durum. Evet. Paket alma şeyi azaldı. Doğru. Doğru. Oh. O zaman bir kere daha genç arkadaşlarımıza Uyaralım e, Karneleri için e, Kendinize karneniz kötü diye sigara falan başlamıyor. başlamayın Başlamasın Karnesi yani. iyi olanlar televizyon üstüne i̇şte koysunlar biz bunu başlayalım diye başlamayın Onlar da başlamayın Şimdiki televizyonun üstüne koyulabiliyor mu şeyler? Olmaz Zaten tak. karneler eskisi gibi bizim karton karnelerden de kalmalı Bir at bir şey alıyorlar Sen oğlum o kadar okula gönderen çocuğu Göndermiyorlar mı karneye marneye sana? Karne marne. Ne Gün olduysa de... içime bir denizliliği geldi. Gönderiyorlar. yiyorlar. ama ganileri göndersinler sağ. Eğer sen yapma. Sen yapma. Ben yapmıyorum Sen Abramovic olarak cevap verebilirsin. Hoca sataşıyor, olay oluyor. Pal saatakiyor, olay alıyor. Bu daha çok şeye benziyor. De ve şotaya benzemiyor mu bu adam ya? Yani bilmiyorum ki. Ya Abramovic'ten Şota bence daha evladır gibi geliyor. Arci Şotayı tercih ederim çünkü iki kilit çizgini taklidini yapmış oluyor. Aynı anda. Yani <gülüyor> Sen de Denizli'den bir özel isim söylesen... ...senin de mesela kabul ederdik ifayı ama... ...Denizli de deyince o... Yani o... Günaydın! Günay aydın ay, dın, dın Günay ay ay, ay Radyo Tülesi'niz modern sabahlar devam ediyor Sevgili dinleyiciler 9.51 saatimiz bu haftanın son dakikaları içindeyiz Ve çok değerli arkadaşlarımı sıcak bölgelerden soğuk stüdyoya doğru davet ediyorum Yavaş yavaş yılın bu zamanında göçmen DJ'ler Biraz da geri oldukları için sıcak bölgelerden soğuk bölgelere göç ederler bu kadar soyları tükenmediyse bu tamamen rastlantı. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Bir diğer DJ arkadaşımız Fahir Öğünç. Hoş geldiniz efendim. <gülüyor> Hoş bulduk. Hoş <gülüyor> bulduk. Çok teşekkür ederim. Kahveye çeviriyoruz stüdyoyu. Evet. Çok <gülüyor> Fahir. Ne, ne yapalım yani? hafta sonu kahveler, ne yapacağız ne edeceğiz? Sıcaklar var yani. Ne sıcak kahveler var. Vallahi buradan sıcak kahveler olduğunu ben biliyorum yani. Ben bazen sokakta görüyorum Hakikaten insanlar içeride oturmuşlar mutlu mutlu. Ha. Kağıt oynuyorlar, çay şey içiyorlar falan. Kağıt oynuyorlar. İskambil oynuyorlar. Pasyans oynuyorlar diyerek mutlu evet. <gülüyor> öğrencilerim. <gülüyor> telefon şakaları, kas bir kez daha dönelim. <gülüyor> evet bu ne efendim? Son haber. Son haber. En son haber. Hadi bakalım sıcak patlat. bir haber Güzel bir haber var. Şöyle hava sıcaklığı bir Artacak Unutayım falan gibi. Bahar o bile, gibi. O bile olur yani. Öyle mi diyorsunuz ha. ya? O çeşit bir şey istiyorsunuz yani. 10 derece şu anda. 10 derece şu anda. Mesela pasar... Gün içinde 1'e kadar yükselecek mesela. o 8-9 derece güzel. artacak yani. Tabii tabii benim hesaplamalarım öyle ama yani kaba bir hesapla. 10 demeye ne zaman başladık? Ben zamanında eksi 10 dediğimde beni birinin... 10 diye bir sıcaklık olmaz. Sıfırın altında. 10 demiyoruz zaten. Zaten sıfırın demiyoruz altında şu anda bilincimiz donduğu için. Çünkü hava sıcaklığında eksi diye bir şey yok. Niye yok? Altında. Hep sıfırın altında. Sıfırın Yazmışlar altında. orada işte eksi 10. Zaten Hayır. sıfırın üstünde bir eksi değeri var mı? Sıfırın altında diye okunur. Eksi diye yazılır, sıfırın altında diye okunur. Eksi işareti. Niye? Çünkü Türkçemizde yazıldığı gibi okunmayan tek şey eksiymiş. Eksi mi? Eksiymişti. Ya biraz matematik bilen adam. Çok azıcık bilen adam zaten eksinin sıfırın altında olduğunu biliyor. Eksi 10 derece ama sıfırın üstünde yani diyen birisi var mı? <gülüyor> ya tamam yok da kardeşim. Sevgili dinleyiciler eksi 10 derece hava sıcaklığı eksi on, eksi yanlış değil anlamayın eksi değil. sıfırın altında eksi. O eksi işaret olarak eksi işareti matematikteki eksi işareti evet. de eksi değil o. Sen onu gördüğün zaman eksi yapıştırıyor ya senin kafan. Yani, e, o yani eksi, eksi olarak at abi. Ha, öyle bir eksi değil yani o. Anladın mı? Mesela artı yok ya mesela yanında. Evet. 13 derece diyorsun. Mesela, Niye sıfırın üstünde değil o zaman? Ne? Sıfırın üstünde niye demiyoruz? İşte demiyoruz Biriler bir sıfırı gündemi. Sıfırın üstünde 10 derdi. Sıfırın altında herhalde. olduğu zaman haber. Mesela Rusya'da falan artılara çıktığı zaman. Mesela Sibirya'da artılara çıktığı ya zaman de, belirtilir. Artı demiyorsun o zaman. Ar Nerede Hayır artılıyorsun. iki diyorsun. Ha, sıfır Bu an. mantıklı. Sıfırın üstünde dün gece, bak, dün gece e, Kuzey Yarımküre'de neredeyse Avrupa ve Rusya'nın dahil olduğu bölgeleri de içine katacak olursak. En soğuk başkent Ankara'ydı. O kadar ülke var. O kadar şey var. Ve kimseye var. de madalya takılmadı. Hakikaten de o, yani o kadar üşünmemiz aramı. Ne iş? Ne iş? Ben bunu anlayamam. Yani. Hani bugün ısınacaktı? Ya üf, Vallahi ya, ben. Hani bugün ısınacaktı? Kar yağacakmış. Kardan Karda medet umuyoruz gene değil mi? Ya evet. Kar, kar yağışı biraz. Çünkü Sın... karo mumiyetli -4 ile eksi -20 arasında ya e, -10 derece olduğuna göre bahsedilen sıcaklıkların ne olduğunu bilmiyorum ben. 0'ın altında en büyük demek istemiştim. Kar yağınca hava yumuşu klişesinden medet ummaya başladığımız soğuklar ya şu yaşadığımız hava yani. Ben oturup birkaç İzmirli arkadaşımla şey konusunu konuşmaya bile hazırım. Nem, esas nem. Yani yani şey yani dün ya şey söyle, sen Ankara'ya geldiğinde nasıl hissettin yani İstanbul'la Ankara arasındaki farkı bir anlatsana bize biz bilmiyoruz ya bize Van'dayız ya. Ya Ankara'ya geldiğin zaman ömür boyu genç kalacağımı hissettim böyle. O şey gibi. Hakikaten şu anda şehir tamamen dolup binlerce yıl sonra o zamanlar medeniyet bayağı ilerlemişti. Herkesin 98-2000 model arabaları vardı falan delilecek gibi bir şey. Ya yani zamanın durduğu bir yer gibi geliyor. Bana. Zamanı donduruyor diyebilir miyiz adeta Hege? Demeseydik yani. ya. dedik mi Dedim. onu dese miydik? Demese miydik? Şu anda 20 yaş arttı. Arttı mı hadi ya? Yani. attı birden. Neyse canım işte hava belli, belli değil yani öyle mi ne oldu? Yani belli belli de değil de işte yani ısınacak biraz şeyinizi moralinizi bozmayın. Zaten bozmayayım. daha fazla soğuma teknolojisi olduğuna inanmak istemiyorum Ankara için. Ya bizim dip aynı şu anda yani. donma ihtimaline karşı dışarıda çok durmaması gerektiği konusunu durulmaması gerektiği konusunda uyarısı var. Daha ne diyelim ya? Dışarıda fazla durmayın. Donarsınız diyor. Bir de yürürken dikkat. Hasta Çünkü olursunuz da değil. Donarsınız. Kar yağacak. Şu Donar anda hep da. buz. O buzun üstü kapanır karla. Sanki kar diye bir basarsınız. Hafazanada Laak diye bir düşersiniz ondan sonra. Yani hakikaten böyle Kimse vakalarla... de elini cebinden çıkarıp sizi kaldıramaz. En korkunç tarafı da o. Bakarlar üzgün gözlerle yardım etmek isterler ama. Evet, aman, aman dikkat gidiyorlar. Bak biz, biz de, biz kendimize de söyleyelim bunu. Aman görüyoruz çünkü... ama kendimiz de risk altındayız elbette. Yani öyle bir bu binlerde kazalar çok ama. Zaman zaman. Bizim zamanımız zaman.